Toy amda bir öğüt vermişti babam. Hala küpedir kulağıma. Ne zaman demişti? Birini tenkide davranacak olsan hatırdan çıkarma. Herkes senin imkanlarında gelmemiştir dünyaya. Bu kadarçıkla bağlamıştı sözü ama oldu mu olası babamla böyle kapalı konuşup şıp diye anlaşı verdiğimiz için bu öğüdün altında da çok daha başka şeylerin yattığını sezmiştim. O zaman bu zaman sağ solu yargılamaktan kaçınır oldum. Bu huy beni nice tuhaf tabiatlı insanla kaynaştırdığı gibi bir alay can sıkıcı kimseye de kurban kıldı. Dengesizler benim gibi kimselerdeki bu eğilimi o saat sezinler bağlanı verirler. Bu yüzden adım politik acıya çıktı. Sırf o yabancı içine kapanık akranlarımın dertlerine ortak olduğum için. Bu sırların çoğuna istemeye istemeye kulak misafiri oldum. Ufukta şaşmaz bir iç dökme belirtisi, baktım kıpırdanıyor. Ya uyur gibi yapar, ya başka şeylere dalmış görünür, ya da vurdum duymazlıktan gelirdim. Çünkü genç kısmının iç dökmelerinde, hele bunu dile getirişlerinde, çoğu zaman oradan buradan kapma bir hal ve besbellik kaçamaklarla sakatlanmışlık vardır. Yargılamaktan kaçınma, ümit bolluğuna bakar bir iş. Eksik kalmasın, onu da vereyim. Babam züppece öne sürmüştü, ben de züppece tekrar edeyim. Temel efendilikler, yaratılıştan hiç de eşit dağıtılmamış Allah vergileridir. Hoşgörüme böylece övündükten sonra, onun da bir sınırı olduğunu söylemek boynuma borç. İnsan davranışları belki yalçın kayalar belki de bataklar üstünde kurulu ama bir noktadan sonra artık neyin üstüne kurulmuşsa kurulmuş demeye vardım geçen sonbahar doğudan dönüşümde içimden dünyanın tek bir kıla kalıba sokulmuş olmasını gayrı bir çeşit ahlak hazır olunda durmasını diledim İnsan gönlünün derinliklerinde ayrıcalı çağrılarla deli dolu seyranlara çıkmaktan bıkkınlık getirmiştim. Bir tek Gatsby bu kitabın başına adı yazılı adam bu tepkinin dışında kalmıştı. O Gatsby ki hayatta gılıkışsız hor gördüğüm ne varsa hepsinin temsilcisiydi. Kişilik... Başarı çalımların bir sürek avıysa bu adamda da şahane bir taraf hayatın vaadlerine doğru gelişmiş bir duyarlık vardı. O binlerce kilometre öteden depremlere zapt ediveren ince araçlara benzer bir hal. Bu uyanıklığın o yaratıcı meşrep diye payelendirilen hantal izlenim kurbanlığıyla bir ilgisi yoktu. Bu ümide olağanüstü bir açıklık, destansı bir tek üstün delilikti. İlk defa rastlamıştım böyle bir şeye, ne de bir daha rastlayacağım var. Korkmayın, Gatsby anlanan akıyla çıktı bu işin içinden. İşte bu anlattığı adamın çilesi, düşlerimi karartan belalı toz, öbür insanların ölü doğmuş kederlerine, Tık nefesli kıvançlarına duyduğum ilgiyi bir süre için sildi süpürdü. Ailem üç kuşaktır. Bu Orta Batı şehrinin eşafındandır. Karıveylere bir kabile densi yeri. Bizimkilerden rivayet, atalarımızın ucu bakloh düklerine dayanırmış ya, asıl baba soyumun kurucusu dedemin abisi. Bizim buraya elli birde göçmüş. Bedel ödeyip iç harbi kazasız belasız atlattıktan sonra hırdavat toptancılığına başlamış. Babam da o işin başındadır hala. Kendini hiç görmedim ama benzermişim büyük amcama öyle diyorlar. Babamın yazıhanesinde asık suratlı bir resmi vardır. Onu sürer öne hep. Babamdan tam bir çeyrek yüzyıl sonra New Haven'dan mezun oldum. Ardından o da o büyük harp denen gecikmiş cermen akınına katıldım. Karşı akının öylesine keyfini çıkardım ki dönüşte tedirgin oldum. Orta batı artık dünyanın kıvıltılı göbeği değil, yeryüzünün ücra bir köşesiydi. Ondan sonra doğuya gidip borsacılık öğrenmeye karar verdim. Bütün tanıdıklarım bu işin içindeydi zaten. Ben de aralarında yuvarlanır giderim dedim. Halalarımla amcalarım sanki bana okul seçiyorlarmış gibi düşündüler, taşındılar. Sonunda da suratları bir karış, belli bana güvenemedikleri. Madem istiyorsun bir dene dediler. Babam bir yıl için masraflarımı görmeye razı oldu. Araya bir takım olaylar girdi. Uzatmayalım, 22 iki yılının baharında sözüm ona bir daha dönmemecesine doğuya kapağı attım. En ehveni şehirde bir yer bulmaktı ya, mevsim yaz. Sonra da çayırlık, ağaçlık bir memleketten yeni ayrılmışlık var serdi. Dairedeki arkadaşlardan biri, sayfiyelikte müşterek bir ev tutmayı teklif edince dayanamadım. O buldu evi. Banglo deniyor hani tek katlı, taraçalı, eskice bir ev. Ayda 80 dolara. Son dakika arkadaşı Washington'a lakletmezler mi? Çaresiz bir başıma taşındım oraya. Bir köpeğim vardı. O da üç gün sonra kaçtı. Sonra Dodge marka bir arabam, bir de yatağımı yapan, kahvaltımı hazırlayan, elektrik sobasının başında kendi dilince hizmetler mırıldanan, finli bir hizmetçim vardı. İlk birkaç gün epey yalnızlık çektim. Allah'tan bir sabah bir adam çıktı karşıma. Benden daha acemisi olacak oraların. Yolunu kaybetmiş belli. Westey köyüne nasıl gidilir diye sordu. Anlattım ben de, gitti. Tuhafı yalnızlık filan kalmadı bende. Gayrı kılavuzdum, yol göstereceydim. Oranın yerlisiydim. Adamcaz bana ayak üzeri o semti bağışlamıştı sanki. Gün ışığı da tez canlı filmlerdeki gibi ağaçlarda birden patlayıveren yaprak kümeleri de ona göre. Hani öyle gelir ya insana. O yaz işte hayat yeniden başlıyor sandımdı. Bir kere okunacak o kadar çok şey. O taze havadan devşirilecek öyle bir dirlik bolluğu vardı ki. Banka, kredi ve yatırım bonoları üzerine bir düzine kitap satın aldımdı. Rafta darphaneden yeni çıkmış sikkeler gibi altın sarısı öyle duruyorlardı. Bir tek Midas'ın, Morgan'ın, makinesin bildiği pırıltılı sırları bana açacaklardı sanki. Hem sonra daha başka şeyler de okuyacaktım, niyetim oydu. Okuldayken edebiyata merakım vardı. Bir zaman yeğil Haberleri gazetesinde bir sıra tunturaklı, beylik başyazılar döktürmüştüm. Şimdi de bütün o hevesleri hayatıma yeniden aşılayacak, uzmanların en dar kafalısı olan o dört başı mamur kişiliğe dönecektim. Nükte paralamak için söylemiyorum ha, hayata da tek bir pencereden bakılır, bakılacaksa değil mi? Kuzey Amerika'nın en acayip yerlerinden birinde ev tutuşumda talihin bir cilvesi bana. New York'un tam doğusunda ipincecik uzanan o deli dolu ada var ya orası. Öbür gariplikleri bir yana ama ya o iki toprak ucubesi? Şehrin 20 mil açığında koskocaman bir çift yumurta sanki. Aralarında dar bir koy. Öyle çıkıvermişler. Batı yarım küresinin en tuzlu suyuna, Long Island boğazının o gep geniş, o ıslak avlusuna doğru. Tam söbe değil biçimleri. Christophe Colomb'un hikayesindeki yumurta gibi bir yanları çökertilmiş ya, tepelerinden uçan martılar yapıcı birbirlerine benziyorlar diye kim bilir nasıl şaşıyorlardır. Kanatsızlar için ise çaplarını, biçimlerini saymazsak hemen her bakımdan benzerlikleri daha da şaşırtıcı bir şey. West Eek'te otururdum ben, daha az hatırlı olan yumurtanın üstünde. İkisinin arasındaki o yabansı, bir hayli de kademsiz çelişmeyi dile getirme bakımından bu benzetme pek yakıştırma oluyor ama neyse. Evim yumurtanın ucundaydı. Boğaza elli metre. Yazlığı on iki bin, on beş bin dolara kiraya verilen iki büyük malikanenin arasına sıkışmıştık. Sağımdaki Allah muhafaza bir şey. Normandiya'da bir belediye sarayının tıpatıp taklidiymiş. Bir yanında bir kule, sarmaşıkla hafif astarlanmış, gıcır gıcır öyle. Mermer yüzme havuzu, 150 dönümü aşkın çimeni, bahçesi. Gatsby'nin malikanesiydi o. İlkten tanışmadığımıza göre Mr. Gatsby adında bir beyin malikanesi demek daha doğru olacak. Benim ev bir yüz karasıydı ama kaynıyordu arada, göze batmıyordu pek. Denizi, komşumun çimenenin birazcığını görüyordu. Milyonerlere de yakındık, az şey mi? Hepsi bunların ayda seksen dolara. O dar koyun karşı yakasında, hatırlı East Egg'in beyaz sarayları kıyı boyunca pırıl pırıl yanardı. O yazın hikayesi de asıl karşı yakaya. Tom bakanlılara yemeğe gittiğim akşam başladı. Daisy halamın torunu olur. Tom'u da kolejden tanırdım. Harpten hemen sonra Chicago'da iki gün kalmıştım evlerinde. Tom öbür sporlarda da iyiydi. Asıl Amerikan futbolunda sivrilmişti. New Haven'da yetişmiş açıkların en zorlularından biriydi. Bir bakıma milli bir kahraman. Hani daha 20'sindeyken belirli bir alanda büyük bir başarı kazanıp da daha sonra ne yapsa bir tükenmişlikten kendini kurtaramayan insanlar vardır. İşte onlardan biriydi. Ailesi korkunç zengindi. Gerçi okulda bile savurganlığı ayıplanırdı ama Chicago'dan kalkıp doğuya öyle bir devdebeyle yerleşmişti ki şaşar kalırsınız. Ne mi? İlk Forrest'tan bir sürü polo müdillisi getirmişti mesela. Bizim kuşaktan bir insanın buna gücü yetecek kadar zengin olması hayretti doğrusu.